Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Kul hakkı olan birisi cennete gidemez diye bir ayet var mı? Şimdi değerli kardeşim, kul hakkı nedeniyle eğer cennete gidilmemiş olsaydı hiçbirimizin cennete girmesi mümkün olmazdı. Çünkü kul hakkı olmayan bir konu yok. Her hususta kul hakkına girebiliriz. Bu kul hakkı meselesi illa maddi olarak düşünülmemelidir. Birisini korkutmak, haksız yere üzmek, onu rahatsız etmek, bunlar da bir kul hakkı demektir. Illaki malını almak, parasını almak kul hakkı değil. Bir takım rahatsızlık vermek de rahatsızlıklar vermek de bizi kul hakkına sokabilir. Ayrıca böyle bir ayet bulunmamaktadır. Rabbimiz Nisa suresi 116. ayette Allah'ın affetmeyeceği tek günahın şirk olduğunu ifade etmektedir. Bunun dışında dilediği kimselerin için dilediğini affedeceğini ifade etmektedir. Demek ki affedilmeyecek tek günah şirktir. Şirk hususunda da tevbe edilirse yani ölmeden önce tevbe edilir ve kendisini kendisini düzeltirse, tevbe eder de kendini düzeltirse bundan bile kurtuluş vardır. Bu günahtan bile kurtuluş vardır. Yeter ki ölmeden önce tevbe edilmiş olsun. Nitekim sahabe içerisinde Önceden müşrik olarak hayatını devam ettirirken sonra İslam'ı seçip bu haline tövbe eden, kendini ıslah edenler olmuştur. Yani Allah'ın affetmeyeceği tek günah şirktir, şirk üzere ölmektir. Bunun dışındaki günahları affedebilir. Yani bu halk arasında şöyle bir laftan e, yayılan, şöyle bir sözden kaynaklanıyor kanaatimce. E, ne ile gelirsen gel. Kul hakkıyla gelme diyor derler ama nerede diyor diye sorduğun zaman insanların birçoğu buna cevap veremez. Bu halk arasında yayılmış bir sözdür ama bununla ilgili bir ayet bulunmamaktadır.